Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın, günaydın Ali, Ali Bey. Bey. Evet, yani çok son derece acayip günlerden geçiyoruz. Gerçekten. Özellikle yaşı biraz ileri olanlar benim gibi eski dönemleri de daha net olarak hatırlama fırsatı buluyorlar. Türkiye'nin çeşitli tarihi dönemlerinde yapılan gövde gösterileri bindirilmiş kıtalar... Ve giderek kutuplaşmaya doğru giden Türkiye'nin çeşitli dönemlerinde gerginliği artırıp kutuplaşmayı hat safhaya götürmek üzere epey politikacı uğraştı. Ve bunda da epey başarılı da oldular. Şimdiye kadar iç savaş hiç çıkmamıştı. Yani daha doğrusu Türk-Kürt savaşı hariç tutulacak olursa etnik bir savaş. Böyle ikiye bölünmüş <gülüyor> ideolojik açıdan da ikiye bölünmüş bir Toplum uzun süredir yoktu. Şimdi giderek buraya doğru gidiliyor. Ne diyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz Ankara'dan? Ee, vallahi Türkiye'yi gerçekten e, sarsan e, günler yaşıyoruz. Yani bu 20 gün gitmeyecek e, e, çeşitli e, şekillerde devam edecek gözüküyor. E, bu dediğiniz e, Kutuplaşmayı ciddi olarak karşımıza çıkarttı bu tabloyu. Ve de hiç hoş değil. Yani bu tabii Türkiye'yi sarsan bu günler benzer şeyler çok eski zamanlarda da yaşadığımız olaylar. Hem sonuçları itibariyle yarattığı korkular itibariyle hani 1970'in 15-16 Haziran'ını unutmayalım. O zaman da işçi sınıfının o güne kadar görülmüş en etkisel hareketiydi o güne kadar e, toplumsal muhalefeti öğrenci gençlik e, üzerinden e, seyrediyordu. Ama 15-16 Haziran 1970 hareketi e, çok ciddi bir işçi hareketi olarak Türkiye ve dünyanın gündemine oturdu. E ondan sonra olanları da e, biliyoruz. Yani özellikle bütün 70'li yıllar. Yani, evet, bir kere 1971'de ağır bir sonuçları pek çok insanın asılması ve öldürülmesiyle sonuçlanan ağır bir darbe o. 1971, 12 Mart 1971 darbesi geldi. Zaten orada o zamanlar Türk Silahlı Kuvvetleri önemli bir rol oynamaktaydı. Evet. Bu yani Soğuk savaştı Türk Silahlı Kuvvetleri önemli rol oynuyordu ve Türkiye'de e, demokrasinin e, sınırları e, bugüne göre e, daha e, farklıydı ve onların daralttığı dönemler yaşadık. Ardından 1970'li yıllarda yani 1974 ile e, 80 arasında bu ülkenin kentlerinde kırsalında değil kent ilçelerinde, kasabalarında ve büyük kentlerinde 6000'e yakın insan Karşı kutuplardan birbiriyle bir iç savaş yaşandı. Bu ülkenin insanları bir gece sonra yattı kalktı satırla Maraş'ta, Çorum'da Sivas'ta komşusunu kesti. Her türlü kutuplaşma yaşandı ve bu süre içerisinde oynanan oyun daha sonraki yıllarda ortaya konulan cepheleşme süreçlerinin e, içeriğini e, hala tam anlamıyla ortaya koymuş ve yargılamış değiliz. Şimdi e, yani benzer gelişmeleri Türkiye'nin yakın tarihi içerisinde bulmak mümkün e, ve bugün e, gerçekten Türkiye açısından e, önemli bir e, dönemi 20 gün girdi bıraktık adeta John Reed'in bir dünyayı sarsan 10 gün romanını anımsatırcasına Taksim'den başlayan bu isyan, kalkış Türkiye'yi ve iktidarı çok ciddi ölçüde sarstı ve devam ediyor. Ben şuna inanıyorum. Yani bu iktidar açısından çok derin analizler yapacağız, devam edecek. Ama Erdoğan ve Hem Palati çevresinde bulunan onu destekleyenler Gezi ve sonrası şu 20 gün 27 Nisan'dan daha fazla korktuklarını düşünüyorum çünkü 27 Nisan iktidarda olan bir siyasi hareketten memnun olmayan ve Türkiye'nin bir anlamda alıştığı makus talih olan bir asker el koyma projesi idi ve iktidara el koyma tecrübesi ve deneyimleri çok olan bu ülkede e, iktidar el koyma operasyonu e, benzer operasyonlardan biri olacaktı. Onda da çok korktular. Yani Başbakan'a Ankara kulislerinde zaman zaman bile gelir telefonuna çıkmayan bakanlar var elinde bavuluyla bekleyen. Erdoğan da çok korktu. Sonuçta e, 27 Nisan'dan e, daha büyük bir korku var bugün İktidar ve Erdoğan üzerinde. Zaten e, otoriterleşme e, ve polis operasyonlarını yönetecek noktaya gelmiş bir başbakan, bir polis şefi rolünde eğer e, girmişse e, ciddi bir korkuyla karşı karşıyız. Çünkü e, 27 insan e, girişimi, askerye girişimi bildirisi e, siyaseten e, sonuçları e, daha farklı e, durumdur ve ona göre de korkusu daha azdır. Bu, burada hiç beklemediğin, pasif ve itaatkar görünen bir kesimin ayaklanmasına tanıklıyorsunuz. Ve iktidarınızın nasıl sarsıldığını gözlerinizin önünde hissediyorsunuz. Dolayısıyla e, bu baskı, bu otoriterleşme, bu sıdırı, e, görünen bütün bu ülke üstasındaki uygulamalar, polarizasyonlar, ölçüler e, bu korkunun eseridir. Erdoğan ve Çevresi 27 Nisan'dan daha fazla korkmuştur e, Gezi hareketinin Şu son 20, 20, gündeki, 20 gündeki gelişmelerinde Dolayısıyla e, dinen yol Yani iktidar açısından e, İktidardaki bulunan e, Parti içerisindeki kesimler açısından da e, Analiz ediliyor e, Aynı şekilde Bu sürecin sonunda Erdoğan bir hedefe oynuyordu. Yani Cumhurbaşkanı seçilmek istiyor. E bu Cumhurbaşkanı zaten gerilimi başlatan en önemli şey son üç yıl içerisinde referandum ve %50 seçim başarısından sonra yeni bir anayasanın önüne kendi başkanlık rejimini dayatması ve buna eklenen tek çok husus ülkeyi partisini, kendisine oy verenleri çok ciddi oranda boğdu. Ve bu koridor ee, bu noktaya getirdi e, ülkeyi. Pek çok neden sayılabilir bununla birlikte. Onları geçtiğimiz programlarda söyledi, daha da söyleyebiliriz. Ama sonuçta önünde 3 tane seçim var. Bunlardan bir tanesi de kendi kaderiyle ilgili bir seçim. Ve bu e, başbakan %50 ilk şeyde saf çoğunluğun üzerinde oy alması gerekiyor. Şimdi AK Parti tepe noktasından Son seçimlerde %49-50'lik bir oy potansiyeline ulaşmıştı. Bugün Erdoğan seçimlisi için bu oy potansiyeline ulaşabilecek mi? Aslında e, bütün bu şeyler kaybettiklerini e, o da görüyor. Yani partisi de görüyor. Artı bu parti son e, derece homojen, masif bir karakter taşımıyor. Hem oy verenler açısından masif bir karakter taşımıyor. Hem de partinin örgüt yapısı e, milletvekili yapısı açısından da masif bir karakter taşımıyor. Şimdi önümüzdeki dönemde çatlaklar daha yaratılır. Rahat dönüşebilecektir. Dolayısıyla korku her taraftan sarmaya başlıyor. Siz Cumhurbaşkanlığınızı tehlikeye atabiliyorsunuz. E, yani sonuçta %50 oy aldığınızda aldığınız oyların dağılımı e, da bulunan kesimler Genzi Parkı'ndaki e, tavrınızı onaylıyor mu? Son 20 günümüzü onaylıyor mu? Kesinlikle değil. Bunu görüyor. Dolayısıyla kaybettiklerini telafi edecek noktada o yüzden bu mitinglerde bana kalırsa milliyetçi oyların tamamına göz dikme e, anlayışıdır ki oraya göz kırpmalar, 3 ilerler. E, zaten partinin %50'nin içerisinde geçmiş milliyetçi e, hareketlerden gelen %10'luk bir kitle var. Yeni kalanına da iş e, şey yapıyor. Ama bu yetmez. Bu parti e, %50'lik bir cumhurbaşkanlığı ço salt çoğunun üzerinde bir oy almak istiyorsanız siz hani e, daha önceki seçimlerde e, e, AK Parti'nin uygulamalarından e, memnun olmuş ancak AK Parti'nin bugünkü pozisyona çakışmayan kesimlerden de oy almanız lazım. Dolayısıyla müthiş bir e, kaybedilen bir alan söz konusu. O meydanlar böyledir. Meydanları doldurmak Gerçekten bugün AK Parti'yi destekleyen onaylayan çok geniş bir insan kitlesi de vardır ama Bu %50'ler rakamına e, Ulaşmanız bugün için Zorlaşmıştır yani kaybettiklerini O da çevresi de e, Masanın önüne koyacaklardır e, Ve buna uygun bir Tabur çekeceklerdir bundan sonra Çünkü bunun kaybettiklerinin bu kısa süreç içerisinde telafi edilme imkanı da yok İç ve dış kaybettiği şeyler Dolayısıyla ee, sağladığı özellikle e, 2002 sonrasında 10 e, ne kadar son seçimlere kadar gelen süri içerisinde Türkiye toplumunun yüzde elgisinin oyunu alabilmek bugün için güçleşmiştir. Dolayısıyla e, parti de Erdoğan'a da e, ayrı ayrı bakmak lazım ve e, bu korkunun bu otoriterleşmenin bu çekileşme pozisyonunun e, kendisini kaybettireceği muhakkak. Yani Dimyasa pirince giderken bulgurdan da olma durumuyla karşı karşıya kaldığını söyleyenler vardır ve daha da söylemeye devam edeceklerdir. Bu, bu olayda Erdoğan başta liderleri olması bu parti bu iktidar kaybetmiştir. Bunu çok nettir. Eylem şurada dursaydı burada bitseydi en sonunda kaybetmiştir. Ve korku salmıştır. Çok ciddi. ciddi, ciddi, ciddi der diyorum 27 daha fazla korkan bir pozisyondadır. Evet Biraz yani daha, daha şeyde şey. Gezi Parkı'ndaki direnişçiler işte bir tek bir büyük çadır bırakıp bir nöbet çadırı bırakıp terk edebilmiş olsalardı daha iyi olabilirdi diyenler de var böyle düşünen düşünmekte mümkün. Öyle Ama hani yani, <gülüyor> evet yani esas itibariyle öyle olmaması ve Gezi Parkı'nın böyle çok ağır bir şekilde hunharca boşaltılması. E, bu durumu Erdoğan'ın ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyük bir itibar kaybına uğradığını hatta bütünüyle partiyi kaybetme eşiğinde ol, olduğu gerçeğini de gizlemez diye düşünen, düşünenlerdenim ben. Ben yani şöyle, yani Gezi'ye ayrı konuşma şeyi yapalım. E, Gezi'den sonuçlarını da konuşacağız. Oradan ne çıkar, ne olur ama şu anda konumuz burası kaybetmiştir. Erdoğan kaybetmiştir. Evet. Partisi kaybetmiştir. Bundan sonra buradaki yani burası bir koalisyonlar partisidir hocam. %50 bir ideolojik masiflik karakter taşımıyor. Yani sayısız örnekleri var. bir kere bu partide. Yani seçmen bir, bir kesinlikle kazık çakmaz yapılan en yani Türkiye öyle şey bir ülke değil. Yani fark eder. Ve uygulamalarına bakar. Sen toplumun önünde bilimi anayasa yapacağım. Demokratikleştirme devam edecek. Kopanak olmazsa Ankara olacak. En geniş demokrasiyle yöneteceğim. Ve önünüze sivil bir anayasa çıkaracağım diyerek 150 aldın, yüzde aldın. Bunun önüne ne çıkarttın? Kendi başkanlık rejimini çıkarttın. Ne yaptın? Onların özgür hayatlarına müdahale ettin. O zaman yaydan çıktı. Ve kaybetmeye başladım. Bu kadar net. Seçmen %10'luk, 12'lik kısmı milli görüş ya da siyasi İslam'dan dönüşen kesimdir. Kalanı milliyetçi oylar vardır. Muhafazakarlaşmış. Kalanı da diğer çeşitli bugün DYP yok. ANAP yok. Bunlar nereye gitti? Buraya gitti. Teşkilatları nereye gitti? Buraya gitti. Dolayısıyla yani oy veren Seküler hayattan tabir vermeyen, vermek istemeyen ama AK Parti'ye oy veren insanları kaybediyorsun sen bu şeyinle. Ve milliyetçi cephe formülasyonlarının e, artık tutmayacağını e, görmek, e, görmemek en büyük değişti iştigaldir zaten. Ve bu bütün bu çabalar Erdoğan'a içeride ve dışarıda kaybettirmiştir. Zaten bir Suriye belası endüstri. Demin şeyden önce merakım maşal oldu. Ömer Bey sevgili Can Haziran'ın birinden şu güne kadar 22 tane Suriye sınırında ihlal olmuş, çatışma olmuş. Evet. <gülüyor> ya genel açıklamaların listesine baktım. Şimdi bir tarafta böyle bir durumla karşı karşıyısın. İçeride tuttuğundan üç senede boğdun ülkeyi. Ona bugünkü uygulamanda bir polis şefi. Adeta, yani ben e, yarın anılar yazıdır, Erdoğan canlı yayında mi operasyonları. Yani bu kadar e, e, korku bunları yaptırır. Korkudur bu. Ve Gezi'den korkmuştur. Ve Gezi'de kaybetmiştir. Bu kadar net. Ha bu kadar e, şeyin sonuçlarını telafi ilişkin bundan sonra çeşitli e, stratejiler izleyecektir. Nereye yatacaktır? Bu parti zaten kendini bir tek muhafazakar demokrat diye şu anki yardımcısı ne isimli sekil olan ya, muhafazakar demokratlık broşürüyle bugüne kadar e, tanımlamıştır. Ve bu muhafazakar demokratlık zaman içerisinde işte vali gibidir yani eğer ee, işte Avrupa Birliği, uyum yasaları vesaire, demokratikleşme, işte yasa, e, askeri vesaire, sen kurtulma şey onu demokrasi tarafı düşmemiş. Ama son iki yılda muhafazakar ve otoriter tavrı güçlenmiştir. Demokratik e, e, taraf kaybolur. Bu kaybolursa oy verenleri de kaybediyorsun. Büyük telaş buradan geliyor. Onun için görkemli mitingler düzenleme ihtiyaçları duyuyorlar. Bakın Cumhuriyet mitinglerinin yerine aldılar. Dolayısıyla evet. e, bu süreç, e, partimizin içine bakın. Partimizin içine nasıl? Üçüncü dönem isyanı deniyor. Şimdi e, kendisinin başkanlık çözümünü ve bir grupla birlikte e, yukarıya taşımak isteyen başbakan partisi içerisinde üçüncü dönemi dolduranlarla bir çatışma halinde. Herkes öyle e, sen gidiyorsun ama biz ne olacağız diyor. Gül Karadeniz seçimcesinde bu olaylar. Ya. Sanki Karadeniz'de bir seçimcesi. İstanbul'da Kan Gövde'yi götürürken birbiriyle farklı açıklamalar yapan başbakan ve cumhurbaşkanı. Kaç tane bakan ve milletvekilinin farklı açıklamalarına tanık olduk. Dolayısıyla bütün bunlar kaynayan bir partiye işaret ediyor. Ne kadar kendiniz çapraklarınızı örtmeye kalkarsanız kalkın partimize oy verenlerde partimizin teşkilatında partinizin dışı altında eski bir e, türkü, şarkı içerisinde değilsiniz. Uyum içerisinde değilsiniz. Bunlar önümüzdeki dönemde gezinin sonuçları olarak AK Parti'nin ve iktidarın çıkacaktır. İç sonuç sonuçları. Dış sonuçları da ayrı bir şey. Sen 7 seçim kazandın diye bunu övünüyorsun. Ve bu kadar %50'ler oy aldın, övünüyorsun. Ve bize tüzak kuruldu. Temasıyla götürmeye çalışıyorsun. Sen e, iktidarsın ve e, dış dünyanın sana içlerdeki ittifaklarla birlikte bir tuzak kurduğunu bunu da açığa çıkarmıyorsun ne kadar bir zavallılıktır elinde bir devlet aygıtı var bir istihbarat örgütün var ki genelkurmay dinleme servisini bile iç, içselleştirdiği bir buçuk yıl önce aldı içine kattı şimdi sen iç ve dış mihrakların, düşmanların sana tuzak kurduğunu ortaya koyuyorsan sen zaten zafiyet içinde bulmuyorsun demektir, demektir. Dolayısıyla başbakanı konuşma e, retoriği zaten darmadağın bir retoriği. Dolayısıyla burada şanzıman dağılmıştır. Yumruk e, deyimle söyleyeceğim. Ve siyasi anlamda muhteşem bir kayıtla karşı karşılayabilir. AK Parti Ve bu kutuplaşmayı daha Sürdürdüğü takdirde kayıtlarını da görecektir. Dolayısıyla önünde bir buçuk yıl içerisinde üç seçimle karşı karşıya referandum anayasayı bilemiyoruz çünkü bu süreçte. Daha da diretirse bu e, sonuçta pasif ve hikayetkar gözüken bugüne kadar sesini çıkartmayan insanların başlattığı bir hareket olarak karşısında dalga dalga e, yayılmış bir durumla karşı karşıya kalacaktır. Ve herhalde ee, ileriye dönük siyasi hayatı tek de parlak geçmeyecektir. Evet. E, bu Cumhurbaşkanı bu sıralarda e, pek konuşma e, durumunda değil galiba. Hiç sesi çıkmıyor. Ya şimdi farklı ama bir haftalık bir Karadeniz Gezi yaptı Cumhurbaşkanı. İstanbul'da bu olaylar. Başkaltı yer de Rize. Evet. Ee, İmert yani biz Ankara'lı gazeteciler bazı şeylere dikkat ederiz belki. Önemlidir, önemsizdir. Ama manidar bulunan hususlar bunlar. Yani sonuçta yarın bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi 2007'de yapılan referandum sonucu tarafından seçilecek. Yeniden o maddelere bir bakalım. Yani cumhurbaşkanı mevcut Cumhurbaşkanlığı'nın aday gösterilme imkanı var. Ve parti içerisinde silkelenmemiz gereken, gerekiyor diyen bir başbakan herkese karşı karşıyayız. Onlar diziliyorlar e, Karamürsel sepet iki arkasını ama içeride başka şeyler var. Dolayısıyla Erdoğan gerçekten e, ka, yani e, avantajlı pozisyonunu bu olaylar öncesine kadar ki pozisyonunu kaybetmiştir. Bugün bir Suriye meselesi yapıyorum. 22 tane Suriye sınır ihlali olmuş. Bir tarafta Kürt e, çözüm meselesi e, ilerlerken yani işte buna ilişkin e, şey, e, silah e, baş e, sınırların terk edilmesi süreci giderken Suriye sınırımızda 300 kişilik 500 kişilik gruplarla e, az söz konusu olmaktadır. Bunlara kaçakçı deniyor? Şimdi e, burada ters giden işler var. Dolayısıyla e, Erdoğan'ın ve çevresinin e, bir başka dünya içerisinde yaşadığı muhakkak. Korkunu yarattığı dünya içerisinde saldırganlığı muhakkak. Zaten son 20 gün içerisinde yapılanlar, yaşananlar da görülüyor. Cenazesini insanların ee, engelliyorsan bu milliyetçi cephe uygulamalarıdır. Evet. Panzer gelirdi hatırlarsınız hocam. Ondan evet. sonra şimdi toma geliyor. Evet, bu evet. sözünü ettiğiniz e, ayrım aslında ilginç. Çünkü e, bir tarafta gerçekten de e, bu iktidar mahfillerinde diyeyim ya merkezde e, bir korkunun hüküm sürmeye başladığı açıkça söylenebilir sizin de dediğiniz gibi. Bir tarafta da e, bu genç kesimin e, ayaklanmasında da korkunun bir daha geri gelmemek üzere de Ortadan kalkmış olduğu gibi bir asimetrik durum var. Birbirine taban evet. tabana zıt bir durum var. Bir tarafta korku perdesi yırtılırken korku evet. kalkarken... ...bir tarafta da korku bulutlarının giderek birikmekte olduğu söylenebilir belki genel bir... Zaten korku saldırganlaştırır. Evet. Yani açıklamalara bakın. Yani bu dolayısıyla... Yani bir tarafta ithakkar, pasif, hiç böyle bir çıkışta bulunmayacağı düşünmem kesin. Günlerdir barikatlarda. Ve olabildiğince ölçülü bir şekilde barikatlarda. Öbür taraf sürekli saldırıda. Yani otelin içine bombalıyorsun. Gaz bombası atıyorsun. Yani. Ve e, gerçekten... E, Evet, otelin içindeki saldırı Divan otelindeki saldırı Bugün Radikal'den İsmail Saymaz'ın Yazısında da hem fotoğraflar Hem de Röportaj olarak Yazıyla görülüyor ki Gerçekten son derece Aslında ucuz atlatılmış olduğu Sayılan büyük bir facianın Eşiğinden, eşiğinden de Katliam gibi bir şeyin eşiğinden Dönülmüş olduğunu ortaya koyan Durumlar var yani bir yandan işte Taksim'de gün boyu müdahale yani ederken divan otelinde de facianın eşiğinden dönüldüğü belirtiliyor. Alt katlarda bayılıp yere yığılanlar sürüklenerek üst kata taşınıyor. Onu biz taşınıyor. Bunu zaman zaman canlı yayında da biz takip etmeye çalışmıştık ama şimdi fotoğraflarda insanların boğulurcasına perişan haldeki görüntülerini de görünce yerde yatan ...belişen insanların... bütün anlıyorsunuz yani... ...facianın gerçekten eşinden eşin, ...dönülmüş olduğunu. Yani... E, bu ...buralarda... E, işte, ...geçen akşam... ...kenedilik eylemlerden birinde baktım... ...30 bin kişilik insan kitlesi var... ...burada infak dışı da insanlar bildirmeye... gerek dövdürebilirlerdi. Evet. Yani e, hali hazırda bu tehlikeler... ...devam etmektedir. E, şimdi başbakan ne diyor? Faiz göbesi diyor şahpe diyor. otel Şey işareti diyor. Bir gruba işaret ediyor değil mi? Otelin diyor kumanyaları diyor. Ya bunları ortaya koysana sen başbakansın Ağlama sen. Tuzak kurdular. Beni tuzak düşürdüler. Sen de bütün güç senin elinde. Gaz sıkacaksın ama madem seni sana lovilas tuzak kurdu. Kurabilir. Dünyada iktidar bu AK, bu ak partiden içeride hoşlanmayanlar var, dışarıda hoşlanmayanlar var. Ama sen nesin? senin devlet aygıda senin elinde. Bunları ortaya koy çıkar. Sürekli sayıyor, işte şunlarsın, şunlarsın, şunlar nedeniyle biz bize tuzak kuruldu. E kardeşim sen o zaman o tuzak ortaya çıkarsın da. Bunları da hepsi yani bunların hepsi yani Demir Ali hanım satıyor. Yani 1970'li yılların yani sonuçta bana milliyetçiler adam öldürtüyor, yedirsemezsiniz. Polis şunu yapıyor dedirtemezsiniz Demireli'yi. O mantık bakış, o şey, süzme süreç buralara da gelmiş durumda. Sonuçta e, bundan sonra Erdoğan ne yana düşer? Toparlar mı? Yani e, mitinglerde gösterilen şu ki e, yani çevresinin bundan sonraki süreci değerlendireceği konusunda şu anda bir şey söylemek istemiyorum ama mitingler ve tavır e, kaybettiklerini telafi edecek alanı daha muhafazakar, milliyetçi alanlardaki insanları toparlayarak e, olacağı doğrultusunda bir fikir veriyor. Ama o da yetmeyecektir. Yani e, kaybetmiştir sonuçlara. Evet. Ve e, bu e, süreçten e, Türkiye nasıl kazançlı çıkacaktır? <gülüyor> Gezi'nin sonuçları nasıl olacaktır? Gezi'den kırılma Türkiye'de önümüzdeki süreç içerisinde e, toplumsal muhalefeti nasıl şekillendirecektir? E, bu da önümüzdeki günlerde konuşacağımız şeylerden bir programda e, şey yapmak pek mümkün değil. Ama e, bir de şöyle bir şey var yani e, bu kadar kötücül ve sevgisiz bir lider uzun süre yaşayamaz. Ve ya de lümpenleşmiş bir lider. Hafisiyle ters düşer. Yani bak burada oy verenler bunu da söylüyorum. Böyle, böyle, böyle düşünmüyor. Geri... Çok anket kolik bir başbakandır kendisi. Görecektir sonuçlarını. Evet gerilim devam ediyor zaten direniş de devam ediyor ve edeceği de e, görülüyor. Dolayısıyla da. Şimdi burada daha... şu bir nokta yine bunu da konuşacağız on daha yani kürtlerin sessizliği çok dikkat çekici ve beni acıtmıştır açıkçası. Evet bugün evet. Tarhaner, evet. pardon bugün evet. Tarhan Erdem de yazısında radikalde yazısını şey diye bitirmiş. Çözüm süreci Diyarbakır'da nasıl anlaşılıyor başlıklı yazısında Türkiye Kürtlerinin sorunlarının konuşulduğu Diyarbakır toplantısı bildirisinin dün akşam yayımlanması bekleniyordu. Bakalım bu bildiri çözüm sürecini nasıl tanımlayacak diyor. Fakat ben Can'la beraber baktık böyle bir bildiriye rastlamadık bugün itibariyle. Dediğiniz gibi belli bir sessizlik devam ediyor. Yani Türklerin zaten sessizliği var. TSK sessiz zaten yani. Ondan sonra bir de demokrasiyle barış ilişkisi üzerine herhalde bazı aydınlarımız, arkadaşlarımız, entelektüel çevre tekrar düşünmek durumunda. E, barışsız e, barış ve demokrasi ilişkisini e, bilimden tabi her şeyden haber diğer olursa yani yenik yani olayları takip edebilmek için kanal bulma zorluğu yani Türkiye deri e, çok derin bir e, uzunca bir süredir derin medyasızlık e, üzerinde e, yaşamakta ve doğru dürü haber kaynakları e, gerçekten e, maalesef bugünün Türkiye'sinde e, radyomuz e, internet medyası sosyal medya üzerinden e, başarıldı bugünkü belki bu enformasyon e, akışı. O nedenle e, bu sessizlikler ben barış ilişkisi ve medya üzerine ve bundan sonra gezinin sonuçları üzerine e, değerlendirmemize devam edeceğiz sanırım. Evet. İlk de konuşmaya devam edeceğiz şüphesiz ki. Çok teşekkürler Ali Bey